Bismillahirrahmanirrahim. İnan alhamdülillah. Na hmduhu ve nas ta'inahu ve nas min illallah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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن استقل الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم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 Artık geldik imanın artıp ve eksilme meselesi. İmanın artıp ve eksilme meselesi basitçe de işlemlebilir, geniş geniş de Zor tarafını seçtim geniş geniş işlemeyi. Artık ne kadar giderse yaz döneminde bir tatil veririz ama Rabbim kolaylaştırsın. Çünkü dükkanında bir kitap vardı. O kitap çok hoşuma gitmişti. Şeyh Abdülmuzsinahül Bedir imanın artık Eksilmesi ve imanda istisna meselesine dair. O kitapta çok güzel tartıklar, bilgiler var. Onlardan da istifade ederek meseleyi yenime boyuna ders yapmaya karar verdim. E tabi biraz bazı yerler Kıcı olabilir, bazı yerler ilmi olabilir. Artık bu çarşamba gününün gerektirdiği şey demiştik. Ona da ona göre göze alırsınız. Tekrar tekrar dinlerseniz ayetleri, gele getirildiğiniz delilleri ezber yapar, cebinize koyarsanız yarın da bir gün onlar devamlı bilgi haznenizde olur, dinler ve kullanırsınız. İmanın artıp ve eksilme meselesi ehli sünnetin asıl kabul ettiği meselelerdendir. İman artar ve eksilir. Dolayısıyla müminler arasında, iman edenler arasında da fazilet yönünden ve ne olur bu sefer? Farklılıklar, dereceler söz konusudur. İmanın artmasıyla, eksilmesiyle, müminler arasında da Fark farklılıklar ve onların dereceleri cennetteki de, cennette ve dünyada dereceleri söz konusu. Allah Hindindeki. İmanın artıp ve eksildiğine dair kitap ve sünnetten deliller ile Selefi Salihinden gelen rivayetler gerçekten çoktur. Bu konuda alimlerin sözleri, bu konuda alimlerin icmadan bahsetmeleri, kitaptan ve sünnetten nakiller. Bunları şöyle bir alalım bunların sınıflandırmalarına baktığımız zaman bu akşam inşallah ilk dört ya da beş sınıfını alırız imanın artıp eksilmesi hemen mesela Kur'an-ı Kerim'de imana dair e, ez ziyade tu yani artmak yani zade yezidun fiilinin mastarı şey, mastarıdır e, bu zade, ziyade arttı, Allah arttırdı tarzında. Bu bu şekilde ayetler var. E, bu ayetlerin geçtiği ayetler, yani bu pardon bu e, akşam hastayım kusura bakmayın. Bu kelimenin geçtiği yerler ayetler. Bakın bunlardan bir tanesi ellezine o kimseler ki. Kâle lehumun insanlar onlara şöyle dediğinde İnnen nâse muhakkak ki insanlar kat cema'a lekum Kat cema'u lekum Sizin için topladılar Ordu topladılar Fekşevuhum onlardan korkun Yani onlar Öyle kimseler ki insanlar Kendilerine düşmanlarını size karşı Bir ordu hazırladılar Topladılar O halde onlardan korkun Dediklerinde Fazadehum imanen bu artık onların imanını arttırdı bu durum yani geliyorlar diyorlar ki bir grup insan var bunlar size karşı ordu hazırladılar korkun onlardan onlar onların da tam tersine korkmuyorlar imanları artıyor imanlarına ne yapıyor bu durum onların imanlarını arttırıyor. Ve onlar da diyor ki وَقَالُوا Dediler ki خَسْبُنَ اللّٰهُ وَنِئْمَنْ لَكِ Allah bize yeter Ve o ne de güzel bir vekildir Bu Ali İmran suresindeki bu ayet Peki şey ne? فَزَادَهُمْ imanen Onların imanını arttırdı Bak imanını ziyade ettirdi Yani ne demek? Türkçeye de geçmişti Ziyade olmak Süfyan bin Uyeyne'ye Rahimullah bu hakkında şöyle bir şey rivayet ediliyor eserde. Deniliyor ki Süfyan bin Uyeyne Rahimullah'a imanın artıp ve eksildiğine dair ona soruluyor. O da şöyle soruyor. Hiç Kur'an okumuyor musunuz? diyor siz. Yüce Allah şöyle buyurdu diyor Kur'an'da. Bu temin ki feza dehum imanen bu onların imanlarını arttırdı ve biz de onların hidayetini arttırmıştık başka bir ayette geliyor bu hidayetini arttırma da imanını arttırmayla aynı şeydir biraz sonra teferruatı gelecek hidayetten hidayet imandan olduğuna dair ve Kur'an'da başka yerlerde de bu konuda ayetler var diyor birçok yerde ona deniliyor ki peki iman eksilir mi? Tamam artar ama o da şöyle cevap veriyor eksilmeyen bir şeyde artma söz konusu olmaz diyor. Yani eksiliyor ki ondan artıyor. Eksil bir şey eksi, eksi, eksiliyorsa artması da söz konusu. Artıyorsa eksilmesi de söz konusu. Evet bu birinci ayet. ikinci ayetimizde ise Yüce Allah şöyle buyuruyor. İnnel mümin, mümin, mümin müminun. E, o müminler ki ancak müminler. Ellezîne izâ Allahu, e, Allah zikredildiğinde vecilet kulûbuhum. Kalpleri ne yapar? Titrer. Ve izâ tudiyat aleyhim âyâtuhû ve Allah'ın ayetleri de onlara tilavet edilip okunduğunda zadet hum imanen imanlarını e, okunduğu zaman imanlarını arttıran bu ayetler ve ve ala rabbihim tevekkelun imanlarını arttıran ve yalnız rabblerine tevekkül edenler yani onlar Allah'ın ayetleri okunduğu zaman imanlarını arttıran ve yalnız rabblerine tevekkül eden kimselerdir. Elleziyle geldiği için işte bunlar ne burada bakın zadet hum imanen. iman olarak ne yapıyorlar onlar imanlarını arttıran ayetler okunduğu zaman. Burada İbn Kesir bu ayeti kerime de burada da bu ayette de bak zade yeziidu ki ile geliyor. İman artar ve eksilmez diyenlere direkt man bu lafızla verirsiniz. İbn Kesir bu ayetin tefsirinde diyor ki İmam Buhari ve başka alimler bu ve benzeri ayetleri imanın artmasına ve her bir kalpte de farklı farklı derecelerde bulunmasına dair delil olarak göstermişlerdir. Nitekim ümmetin çoğunluğunda görüşü böyledir. Hatta Allah hamdolsun Bukhari'nin şerhinin başında detaylıca anlattığımız gibi İmam Şafii, Ahmet bin Hanbel ve Ebu Ubeyd Ebu Ubeyd el-Kasım bin Sellem gibi birçok imam bu konuda icma olduğunu söylemişlerdir diyor. İpli Kesir'in sözü burada biter. Burada imanın artmasına ve o imanın da her bir karpte insanların farklı farklı derecelerde bulunmasına ne yapmışlar? Delil olarak göstermişler bunu. Üçüncü ayete bakalım. وإذا ما أنزلت سورة فَمِنْهُمْ من يقول أيكم زادته هذه إيمانا bir sure indirildiği zaman içlerinden bir içlerinden bazıları bu hanginizin imanını arttırdı derler فأما الذين آمنوا إmana denilere gelince iman etmiş olanlara gelince Fazıedad kum imanen ve kum işte onların imanları artmıştır ve onlar da birbirlerini epşera yuşur yani ne yaparlar müjdelerler diyor böyle devam ediyor ee, bu ayette de ne var iman edenlere gelince fazıedad kum imanen iman olarak onlar İmanlarını, yani imanları onların artmıştır diyor. Ve onlar da birbirlerini müjdeler. Yine İpli Kesir'e baktığınız zaman o tefsirinde bu ayet hakkında diyor ki bu ayeti imanın artıp ve eksirdiğine dair en büyük delillerden biridir diyor bu ayet. Nitekim seleften olan alimler ve sonraki haleften gelen alimler önder imamların çoğu bu görüştedir. Hatta birçok alim bu konuda icma olduğunu haber vermiştir diyor. Bu ayetin olduğu yerde. ki ayetin olduğu yerde de teminki sözümüz söylüyor. Evet. Dördüncü ayet. Dördüncü ayette وَلَمَّا رَعَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَخْذَابَ Müminler Eh, ahzabı yani düşman birliklerini gördüklerinde kâliu derler ki, haza ma'wad anallahu rasuluhu ve sadekallahu rasuluhu ve ma zadahum illa imanen ve teslime. Müminler ise düşman birliklerini gördükleri zaman işte bu Allah ve Rasul'un bize vaat etmiş olduğu olan şeydir. Allah ve Rasul'u doğru söylemiştir bu orduların gelişi onların ancak imanlarına ve Allah'a olan teslimiyetlerini arttırdı burada da zâdehum imanlarını arttırdı hasan Basri bu ayetin tefsirinde dair şöyle diyor diyor ki bela ve musibetler çünkü onların o karşılarına o orduyu görüyorlar ee, orduyu gördükleri zaman onu bela ve musibet telakki etme gündeme geliyor onların sadece Rab'lerine olan imanlarını ve onun hükmünü hükmüne olan teslimiyetini arttırmış oldu. Burada da bu şekilde. Beşinci ayet Yüce Allah şöyle buyurdu Huvellezi emzel sakinete fî kulûbul mu'minîne liyezdâdu imanen ma'a imanihim ben Allah'ın jünodu, sümavat ve arzdır. Ve Can Allahu aleyhmen hakime. İmanlarına iman katarak arttırmaları için müminlerin kalplerine sekiye yani güven ve huzur indiren olur. Göklerin ve yerin oldurları Allah'ındır. Allah bilendir ve her şeyi hikmetle yapandır. Burada liyezdâdu imanen ma'a îmânihim. imanlarına iman katarak arttırmak için. Tamam mı? Altıncı ayet ve son ayetimiz ise o da uzunmuş. Onu o zaman sadece o bölümü okuyalım. bu ayet-i kirimede de e, ellezîne utul kitâbe ve yezâden lezîne âmenû îmânen kitap verilenler e, iyiden iyiye öğrensin, iman edenlerin de imanını arttırsın, mealinde böyle geliyor arttırsın yani kitap verilenler daha önce iyiden iyiye öğrensin iman edenlerin de imanını arttırsın hem kendilerine kitap verilenler hem müminler de şüpheye düşmesinler diye devam ediyor. Burada da bu ayeti kerimede de baktığınız zaman ve yzdal amenu imanen iman edenlerin de imanını arttırsın <gülüyor> diye. Şimdi bu, bu ayetler hep iman kelimesinin Kur'an'da hangi kelimeyle geldi? Zade yezidu yani ziyadu tu ziyade etme manasında demek ki kişinin kalbindeki iman artır ve artar ve eksilirmiş. Bu mürceye olan reddiyedir. Mürce ima, ameli imandan görmediği gibi imanın artıp ve eksilmesini de kabul etmiyor. Şimdi buraya kadar bu altı ayet Kur'an'da dediğimiz gibi ez ziyade kelimesiyle geliyor. Bir de Kur'an'da hidayetin aktmasına dair gelen geçen yerler var. Hidayet imandandır. Hidayetin artması ise imanın artması demektir. Hidayet edilmiş olana iman verilmiş demektir. Kur'an'da hidayetin iman anlamına geldiğine dair açık bir ayet vardır bakın. Hidayetin iman فَاِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ ma آمَنْتُمْ bihi. Her kim sizin iman ettiğiniz gibi iman ederse fakat اِحْتَدَوُ işte o hidayet bulmuştur. İman ederse hidayet bulmuş. İman etti mi hidayet ermiş. O zaman imanı arttı mı hidayeti de ve وَاِنْ تَوَلَّوْ فَاِنَّمَا هُمْ ف۪ي شِكَاتٍ Her kim de bundan yüz çevirse o şikaktadır. Yani parçalanma, bölünme hastalığı içerisindedir. Bakara suresinde İman eden kimse hidayeti bulmuş kimsedir. Hidayeti bulmamış olan da o zaman iman etmiş kimse. Hidayeti bulmamış olan kimse de iman etmemiş kimse demektir. Yüce Allah şöyle buyuruyor. Kemen yuridullahu en yehdihu yesrah sadrahu lil İslam. Allah her kime Hidayeti vermeyi dilerse, onun kalbini de İslam açar. Yine şöyle buyuruyor, bak, hidayeti vermeyi dileyene İslam açıyor. Yine şöyle buyuruyor. Fəin eslemu fakat ihtiyalo, ve in towallau fəin nma aleykalbalau. Eğer teslim olurlarsa, hidayet bulurlar. Yani İslam olurlarsa hidayet bulurlar. Yok eğer yüz çevirirlerse senin üzerine düşen sadece tebliğe ulaştırmaktır. Görüldüğü gibi İslam imanın, bildiğiniz gibi İslam imanın ilk beş şartından. Beş şey imanın içindedir. Bunu gördük hatırlamıyor ama görmediysek teferruat ile göreceğiz bunu. Bu ilk beş esasıdır. İslam olan hidayet bulmuş demektir. Hidayeti artanın ne o zaman imanı atmıştır. Bu konuya dair gelen ayetlerin hepsi hidayetin artmasına, e, hidayetin artmasına dair gelen delillerle bir düşündüğünüz zaman iman hidayetten hidayet imandansa kişinin hidayeti artıyorsa imanı da artıyor. O zaman hidayeti arttığına dair gelen deliller imanın arttığına dair gelen gelen delil delil, delil olmuş oluyor. Demek ki hidayetin arttığına dair bir delil gördüyseniz bir yerde o imanın arttığına dair delildir. Kur'an'da hidayetin artmasına dair geçen yerler şöyle bakın. Yezidullah ee, lezî ihtedû hüden Allah hidayete erenlerin hidayetini arttırır. Bak yezidullah Allah arttırır ellezî ihtedû hüden Hidayete ermiş olanların hidayetini arttırır. Meryem suresinde yine başka bir ayette, Nahnu nakusa aleike nebe ohum bil hakkı. Biz sana onların e, hikayelerini başından geçenleri hak olarak gerçek olarak anlatıyoruz. Innahum fit yun aamenu Rabbihim ve zidna huda. İşte muhakkak ki onlar Rablerine inanmış olan gençlerdi Biz de onların hidayetini Arttırdık Kef suresinin Ashabı kef için Ne yapmışlar onların hidayetlerini arttır, Arttırmış Temin ki o Şey ayetinde Süfyan bin Uyeyna ne demişti Tıfyan bin Uyayna'ya imanın artıp ve eksildiği hakkında sorulduğunda o da ne dedi? Kur'an okumuyor musunuz? Yüce Allah şöyle buyurdu. Bu onların imanını arttırdı. Burada Zade'yi kullandı. Ardından bir ayet daha zikretti bunu delil olarak. İmanın artmasına delil olarak. Dedi ki biz de onların hidayetini arttırmıştık. Bu kef suresindeki bu ayeti delil getirdi. Yani imanın artıp ve eksilmesinden soruyorlar. İkinci ayet olarak bunu delil getiriyor. Gördünüz mü? Bak Süfyan bin Yoyen'e de böyle anlıyor. Kur'an'da başka yerlerde de bu konuda ayetler var diyor. Ona peki iman eksilir mi diye soruldu. O da şöyle cevap verdi. Eksilmeyen bir şeyde artma zaten söz konusu olmaz. Üçüncüsü Yüce Allah şöyle buyuruyor. Ve'llezînehtedavu zâdehum huden ve âtâhum. Hidayete erenlere gelince Allah onların hidayetini arttırır ve onlara ne yapar? Takvalarını, sakınmalarını da nasip eder. Bu da üçüncü ayet bu konuda. Hidayetin arttırılması, eşittir imanın arttırılması dedi. İbni Kesir ikinci ayetin tefsirinde, bu bir önceki zikrettiğimiz... 3. ayetle beraber de delil getirerek şöyle diyor. İmanın arttığı kiminin imanının diğerinden üstün olduğu ve yine onun artıp eksildiği kanaatini kabul edenler arasında bulunan Bukhari ve diğer başka imamlardan birçok kimse bu ayet ve bendiri görüşlerine delil getirmişlerdir. Daha önce başka bir ayette de Bukhari'den bahsetmişti bak. Bundan dolayı yüce Allah'ta ve zidnâhum hudan biz onların hidayetini arttırmıştık. Buyurduğu gibi başka yerlerde de vellezîde zâdâhum hudan ve âtâhum takwâhum. Hidayete erenlere gelince onların hidayetlerini arttırır ve onlara sakınmalarını nasip eder. Fe emmellezîne âmenû fe zâdethum îmânan ve hum yestebşirûn. İman etmiş olanlara gelince bu da bu daima onların imanını arttırmıştır. Ve onlar birbirleriyle birbirlerini müjdelerler. Bakın bu hem zade ile alakalı hem hidayetin arttırılmasıyla alakalı ziyade ile alakalı olan ve hidayetin arttırılmasıyla alakalı olan ayetlerin hepsini denil getiriyor. لِيَزْدَادُ اِيمَانًا مَعَيْنَا imanihim imanlarına iman kattarak arttırmaları için Fetih Suresindeki son olarak 4. ayeti de söylüyor Buna benzer ve bu hususa delil teşkil eden Daha başka ayetler de vardır diye İbni Kesir Hepsini zikretmiyor Evet gördüğünüz gibi Şimdi ne ne oldu? Yüce Allah ez ziyade kelimesini imanlarını ziyade etti Ondan sonra yine ziyadeyi hidayetlerini ziyade etti, arttırdı diye iki farklı sınıfta imanın artmasına dair delil getirdik. Böyle 12 tane sınıflandırma var. Üçüncüsü ise Kur'an'da huşunun artmasına dair deliller. Şimdi huşunun artmasına dair delillere baktığın zaman bunlardan birincisi Yüce Allah Kur'an indirilmeden önceki kitapları okuyup vahiyin ne olduğunu bilen ve kendilerine ilim verilen kimseler eski kitap verilenler hakkında şöyle buyuruyor. Diyor ki Ve yekhirrune lil ezkani yefkune ve yeziduhum husuan. Onlar yekhirrune Böyle lil ezkani çenelerinin üzerine Kapanırlar. Yepkûne ağlayarak ve yizi dokum an ve huşuları da ne olur? Onların huşularını da arttırır. Şimdi burada huşunun artması imanın artmasıdır bakın. Çünkü huşu nedir? İmandandır. Huşu kalp amelidir ve kalp amelleri ise zaten imandandır. Doğru mu? Huşu neydi? Kalp ameli. Yüce Allah şöyle buyuruyor, buyuruyor bakın. Kada eflehel mu'minun ellezine hum fi salatihim hâşihun. Müminler kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki namazlarında huşu içerisindedirler. Müminler diyor bir de namazlarındaki namaz iman da zaten ve o namazlarının da huşu olanı. O müminler yani iman etmiş olanlar namazlarında huşu içerisindeler. Yüce Allah şöyle buyurdu. Bakın huşu kalp amelidir, imandandır. Huşu artarsa kişinin imanı da artar. Yine başka bir ayeti kerimede "Elem yenilillezine amenu en an tahsha kulubuhum lizikrillahi ve ma nezele minel hak" İman edenlerin Allah'ı anma ve ondan inen Kur'an sebebiyle kalplerinin huşu duyarak yani huşu duyarak ne? Biraz sonra söyleyeceğim. itaat, teslimiyet ve zillet duyarak korkma vakti gelmedi mi? Huşu, muhabbet ve reca gibi bu gibi şeyler. Yani huşu bildiğiniz muhabbet besleme, reca, umma gibi bunlar kalp amellerindendir. Bunlar gibi. Ve kalp amelleri de imandandır. Buradaki huşu, itaat, teslimiyet ve zillet duyarak korkmak demektir yani huşu hem organlarla hem hem organlarda hem de kalpte olur bir yönden de hudu denilen manadadır ama hudu organlarda organlarda olana hastır huşu ise hem organları hem de kalbe harekete geçiren şeydir huşunun aslı kalptir kalpteki huşunun alameti semerisi organlarda ortaya çıkmak zorundadır huşu duymak bak huşu duymak kalp amelidir ama kalpteki huşunun o alameti meyve olarak semer olarak organlarda ortaya çıkmak zorundadır. Dolayısıyla kişinin huşusu arttığı zaman imanı artar. Vucuhun yevme izin haşiyatun O gün öyle yüzler vardır ki korkudan huşulu zelil olmuşlardır. Buyuruyor Yüce Allah. Haşiyatun ebsaruhum <yavm -ı> Gözleri korkudan huşulu öne düşük olmuş olarak kendilerini zillet sarmıştır. Burada dikkat edin huşu kalpteki o hissiyattan dolayı organları harekete geçirmek zorundadır. Görüldüğü gibi huşu kelimesinin içerisinde korkudan dolayı oluşan bir hal var. İbn Kesir 2. ayetin tefsirinde ee, İpdi Kesir e, yukarıdaki daha önce geçen ikinci ayetin tefsirinde e, dedi ki yani yüce Allah'a iman ederek Onun Kitabı ve Rasulunu tasdik ederek Onun önünde boyun bükerek secdeye kapanırlar demektir. Yani ve yezidukum huşu an Allah da onların huşularını arttırır yani onların iman ve teslimiyetlerini arttırır diyor bak alenen imamlardan da bunu söyleyen oluyor. Huşunun artması neymiş? İman ve teslimiyeti arttırmasıymış. Nitekim Mücelle şöyle buyurdu. Bellezine tedo zadehum huden ve atahum takvahum. Hidayete erenlere girince Allah onların hidayetlerini arttırır ve onlara sakınmalarını nasip eder ayetini delil getiriyor. Burada da İpli Kesir bak hepsini hakkında bütün hep imanın arttığı bütün ayetlerde konuşmuş tek tek. Tefsirinde hiç neredeyse es geçmemiş. Demek ki bu konuya İpli Kesir çok önem vermiş. Ki İpli Kesir bu konuda alimlerden icma nakleden biri olduğu için onun önem verdiğini gösterir. Yani Kur'an sünnetten ispatlayıp bir de icma ile demek ki bu konuyu araştırmış ve icmayı da nakletmiş. Yani. Sadece Kur'an ve sünnetten delilleri getirmek, getirmekle kalmıyor. Bir de bu konuda alimlerin sözlerini de inceliyor ki önem verdiğini gösteriyor. Evet. Gördüğünüz gibi o zaman imanın ziyade kelimesiyle artması, hidayetin artması ve huşunun artmasına dair derinler. Evet sıkılmıyoruz değil mi? He? <gülüyor> Sıkılıyorsanız söyleyin bak. Tabi hepsi, bunların hepsi imanın artmasına dair delillerden. Ebu Hanife'nin hiç şey öyle okumuşu, o iman artmaz diye bir şey var diyor. Ebu Hanife e kendisi e, mürciye, fıkıhçı mürciye fukasından olduğu için mürciye maalesef imanın artıp eksildiğini kabul etmiyor, ameledi imandan görmüyor. Gerçekten bu görüştedir Ebu Hanife. Hocası Hammad bin Seleme var, o da aynı görüştedir. Dolayısıyla bunları kabul etmemekte. Hatta Ebû in itikadını inceleyenler, ehli sünnetin itikadıyla aynı itikattır derler. Fakat bir tek iman meselesinde derler. E, sonradan döndüğünü söyleyenler de var, ama bunun tabii ne kadar astı var, çünkü ona nispet edilen kitaplarda da problem olduğu için. E, ama e, esas alimler arasında tercih edilen görüş, Ebû bunu kabul etmediği. Zaten derlerimizde bunun üzerine bir hadisi var. İma 70 bunun en üstü. dersleri kaçırmışsın. Teferatleri inceledik. İncelediğimiz için o, o zaten e, şimdi biz ayetlerdeyiz. Daha şimdi sünnetten rivayetlere gelirsek daha sonra evet ilk getireceğimiz delillerden bir tanesi o. imanın artmasına dair, derecelerinin olmasına dair ilk getireceğimiz rivayet o. Ee, sünnetten delillerde sünnetten delillerde ve sahabeden olsun tabiinden olsun oldukça çok rivayet var bu konuda ki zaten Süfyan bin Uyayn'den getirdik bir tane buyur ağabey Huşun da pasta da imandan onu dedik ya <gülüyor> Kur'an'da müminlerin huşu kalp amellerindendir kalp amelleri de imandandır huşu artarsa kalp amellerindeki iman da artar Kur'an'da müminlerin birbirleri arasında farkı olduğuna dair geçen ayetler var. Bunlar da dolaylı da olsa diyorlar imanın arttığına dair delalet eden naslardır. Kur'an'da müminlerin birbirlerinin arasında faziletlerinin farkına dair bazı ayetler var. Bu ayetler imanın çünkü müminler fazilet olarak farklıysa demek ki imanları da farklı. İmanlarının demek ki bazılarının artmış, bazılarının artmamış. Evet, müminlerin birbirleri arasında fazilet farkı imanın artıp ve eksildiğine delalet etmektedir. Burada tabi kelime olarak yok, direkt Türkçesinden okusak da anlaşılır. Müminlerden özür sahibi olanlar dışında, Yüce Allah buyuruyor ki, Müminlerden özür sahibi olanlar dışında oturanlarla, malları ve canlarıyla Allah yolunda cihat edenler bir olmaz. Bak, müminlerden bir oturanlar varmış bir de cihat edenler varmış. Bu oturanlarla malları ve canları ile cihat edenler bunlar bir olmaz. Birinin imanı daha fazla. Allah malları ve canlarıyla ile cihat edenleri derece bakırımdan oturanlardan üstün kıldı. Gerçi Allah hepsine de güzellik yani cenneti vaat etmiştir. Ama mücahitleri oturanlardan çok büyük bir ecirli üstün kılmıştır. Kendinden dereceler bağışlanma ve rahmet vermiştir. Allah çok bağışlanınca çok esirgeyicidir. Burada müminler arasındaki fark. Yine Yüce Allah şöyle buyuruyor Elbette içinizde fetihten önce harcayanlar, savaşanlar daha sonra harcayıp savaşanlarla eşit değillerdir. Fetihten önce harcayıp savaşanlarla fetihten sonra Allah için harcayıp savaşanlar arasında Yine ne vardır? Onlar eşit değildir diyor. Çünkü iman ilk önce iman etmek daha fazilettir. Onların derecesi sonradan infak eden ve savaşanlardan daha yüksektir. Bununla beraber Allah hepsine de en güzelini, yani cenneti vaat etmiştir. Allah bütün yaptıklarımızdan haberlerdir. Yine şöyle buyuruyor. And olsun ki biz Davut'ta ve Süleyman, Davut'a ve Süleyman'a ilim verdik. Onlar bizi mümin kullarının bir çoğundan üstün kılan Allah'a hamdolsun dediler. Mümin kullarının bir çoğundan üstün kılınmış bakın. Bu ve benzeri ayetler imanın artıp ve eksilmesine dolaylı yoldan da olsa iman eden eksilmesine iman edenlerin kendi aralarında üstünlük derecelerinin fazilet derecelerinin olduğuna dair delildir. İman edenlerin bazıları diğer bazıları üzerine imanca daha üstün ve daha kuvvetlidir. Bazıların imanı diğerlerinkinin imanlarından daha kuvvetli daha üstün. Yüce Allah onları iman ve itaatleri sebebiyle fazilet bakımından sınıflandırmaktadır. Demek ki birinin imanı ötekilerinden daha fazlaysa demek ki birininki artmış. Bak aslında direkt olarak değil. Anlatabiliyor mu? Dolayısıyla bunları kaçırıyorlar. Halbuki şunun üzerine düşünsene yani amelin imandan olmasına dair bu kadar net olan konu hakkında nasıl ihtilafı düşmüş insanlar? Evet, Kur'an'da müminlerin cennetteki dereceleri ve faziletlerinin farkına dair bu da bir başlık. Yani bu aslında birinci başlığın sanki alt başlığı gibi gözükse de Ayrıca incelemişler bunu. Ee, buna baktığınız zaman bu durumda Müminlerin cennetteki olan dereceleri faziletlerinin derecelerinin faziletlerinin farkı. Bu durumda imanın artıp ve eksilmesine delalet eden şeylerdendir. İman edenlerin bazıları diğer bazılarının üzerine imanca daha üstün olmaları sebebiyle cennetteki bulundukları üstünlük dereceleri de artmış. Her kimin imanı daha çok olursa onun cennetteki derecesi yükselir. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. İşte onlar gerçek müminlerdir. Onlar için Rableri katında nice dereceler bağışlanma ve tükenmez bir rızık vardır. Nice dereceler bakın farklı farklı dereceler varmış. Bağışlanma. Yani ulike humul mukminunu hakkan lehum derecatun inde rabbihim. Onların Rableri katında lehum <gülüyor> derecatun dereceleri vardır. Yine ee, şöyle buyuruyor. keyfe fadanna ba'dhum Baksana biz insanların kimini diğer kiminin üzerine nasıl faziletli kıldık. Elbette ki ahiret vel-ahiretu ekburu derecatin ve ekburu taftilen ahiret derece ve taftil fazilet bakımından daha büyüktür. yine ey iman edenler size meclislerde yer açın bakın bu çok güzel bir ayet denilince yer açın ki Allah da size genişlik versin bak meclis adabına giriyor size kalkın da denildiğinde kalkın Allah da sizden iman edenleri ve kendilerine ilim verilenleri derecelerle yükseltsin sadece şu olayı yapan bir kişinin imanı ve derecesi artıyormuş bakın Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Yine Yüce Allah Rabbinin huzurunda durmaktan korkan kimselere iki cennet vardır diyor. Rahman suresinde Limen hafe makama rabbihi cennetan Rabbinin huzurunda durmaktan korkan kimselere, kimseler için iki cennet vardır bu iki cennet bazı niteliklerini zikrettikten sonra Yüce Allah bu iki cennetin sonra yine şöyle buyuruyor ileride bu zikrediyor. Bu iki cennet var ya onun bazı sıfatlarını özelliklerini zikrediyor Kur'an'da. Ondan sonra diyor ki ve min dûnihime cennetâni ve bu iki cennet var diye temiz zikretti. Onlardan başka da aleykümselam ve yine iki cennet daha vardır diyor. Bak şimdi onlardan başka iki cennet. Demek ki cennetlerde de girecek insanların faziletleri, dereceleri o ne göre girecekler? Yine yüce Allah bu iki cennetin de bazı niteliklerini zikrediyor ve cennetin e zikretmiş oluyor. Yine cennetin dereceleri Vaka suresi ve hadislerde de, de zikredilmiş oluyor değil mi? Bizim cennet kitabına bakarsanız orada kaç çeşit cennet var? en alası yüksek olan cennetler var. Bu durumda imanın artıp ve eksildiğine nelalet etmiş oluyor o zaman. Ve Yüce Allah cennetin farklı farklı dereceleri olduğunu belirtti bize. Oraya girecek olanların bazılarının derecelerini diğerlerinin bazılarının derecelerinden üstün kılmış. Çünkü müminler imanlarındaki derecelerinde eşit değillerdir. Değiller ki o zaman bilekiz bazılarının imanları bazılarından daha kuvvetli ve üstündür. Bu, bundan dolayı da farklı cennetlere geleceklerdir. Demek ki birilerinin imanı az, birilerinin daha az, daha çok o zaman imanın artmış, eksilmiş ve artıp eksildiğine dair de delil olmuş oluyor. Tamam? Anlaşıldı mı? O zaman bu dört tane şeyi baştan alalım. Bir eziyâdet kelimesiyle imanın artıp eksilmesi. İki, hidayetin artıp eksilmesi. Ondan sonra huşunun artıp eksilmesi. Dördüncüsü de Kur'an'da, e, yok beşincisi de müminlerin kendi aralarında faziletlerinin olması. E, dördüncüsü, beşincisi de cennetteki makam ve derecelerinin e, farklı olması. Tamam mı? Bu beş tanesi şimdilik yeter bu hafta. Zaten o kadarını hazırladık. Ondan sonra kalan bir yedi tane daha var. İmanın artıp eksildiğine dair. Onları da inşallah işlemeye çalışırız. Elhamdülillahirrahmanirrahim.